Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürza. Ben Evrim Demirören. Kamusla Güreş programının e, keçi kelimesiyle devam ediyoruz. Bu son programımız. Evrim'de yani şey, e, evet, gelecek yayın döneminde e, birlikte olamayacağız şimdiden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aman efendim ben evet, teşekkür ederim. katkıları için. Bizi son derece bahtiyar ederek. Ayrıldı. Çok... <gülüyor> Bahri. Yok yok, öyle değil ya. çok Ay, rahat aa! yarım. Aa, muhteşem. Yok artık. <gülüyor> yani çok yoğundu. Ee, siz de biliyorsunuz, sayın dinleyiciler diye ben iyice samimiyet e, teşhis edermişim. E, katılamıyordu bazı programlara bu e, saat, zaman ve işle ilgili sıkışıklıklar dolayısıyla. Mesajım gelirim arada. Lütfen. Ah ne güzel olur, evet. Bu sözcüğü çok sevdim. Onu yapalım falan. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Seviniriz. Keçiye devam edelim. Evet anlamı üzerinde çok e, konuşmuştuk. Hatta neredeyse sadece, e, sadece anlam sözcük. Canım, e, evet, o neredeyse. kadar çok anlam türetmiş ki yani demez. Evet. E, Keçinin şimdi, şey koyunun olmadığı yerde keçiye ne deniyordu efendim? Abdurrahman Çelebi. Çelebi. Öğrendiniz değil mi? Abdullah Efendi değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir muhabbetimiz olmuştu. Murat Belge şeyde bu tarih boyunca yemek kültürü kitabında Anadolu'da hmm. e, Makbul gören etin koyun olduğu için e, e, yani keçin, evet daha çok tercih edilmiyor. Koyun tercih de o, o anlamda kullanıldığı söyleniyor. Biraz da biyolojisine bakalım. Evet sen bunu birinci programda söylemiştin hatta. Bakalım. Evet. Canım e, fırsat gelmedi ki <gülüyor> geçen programda diyormuşum. Evet. E, i̇şin esprisi e, tabii geviş getiren gillerden değil mi? E, fa, Familial olarak Caprinae keçiler. E, Latincesi birkaç dikkat çekici nokta var onları aldım ben not olarak ee, erkekler büyük genelde çok defa, çok defa hançer şeklinde ve her zaman koyunlardakine göre daha az büklüm yapmış boynuzlara sahiptirler erkeklerin çeneklerin, çenelerinde sakal vardır efendim ee, yabani keçi kızıl keçi dağ keçisi aynı anlamları ihtiva ediyor kapra aegagrus aegagrus Bunlar da erkeklerde yine omuz başından ön ayaklara sırta ve enseye uzanan siyah bir kolan bir işaret varmış Hı -hı. Bu işaret çiftleşme zamanı daha da koyulaşıyormuş Çok Çok, iyi bir, çok, iyi, çok hoşuma evet. gitti Gündüzcül bir hayvan tabi Bu meşhur teke kokusu var Teke, kokusu. Evet, teke gibi kokuyorsun teke gibi kok denir kötü koku Evet. Için. Bu aslında kızışma devrelerinde boynuz diplerindeki bezelerinden çıkan bir kokuymuş Hı -hı. E, ...sürü haline dolaşıyorlar arkadaşlar ve genelde sürü başı e, yaşlı bir e, dişidir. Ha, evet, evet, öyleymiş. E, yaban keçisine Güney ve Doğu Anadolu'da bazen geyik ya da sarı geyik adı verilmektedir diyor ha. Ali Bey kitabı. Sarı geyik. Evet, e, geyik programında bahsetmiştik aslında. Ha, Evcil keçilerin atası var bir de kapra, aygagrus... ...Hirkuz, <gülüyor> ee, evcilleştirmelerine ta Neolitik dönemde başlanmış... Ee, böyle biyolojik bilgiler bende şimdi sen türlerden bahsetmişken e, ben de birkaç şey ekleyebilirim bir de hani gündüz hayvanı dedin doğru e, ancak e, özellikle e, ortaya çıkma otlanma parantez zamanları açıyoruz. parantez açıyorum Evet e, akşam oluyor çünkü sıcaktan çok daha zetmiyorlar hmm. e, akşamleyin daha çok ortaya çıkıyorlar bilgisi de var bende e, şimdi bu e, cinsleriyle ilgili ee, birkaç şey ekiyebilirim. Ee, bizde çok bilinen ve tabii ki bütünüyle e, bizim coğrafyamıza ait olan Ankara keçisi var. Aslında çiftlik keçisi aynı zamanda. Evet, anavatanı Orta Asya en e, ...tüyleri değerli olan e, tutulan keçilerden e, bir de kaşmir keçisi var aynı şekilde bu hı hı. değerde. Ankara'ya 13. yüzyılda getirildiği tahmin ediliyor bu Ankara keçisinin. E, önce 4000'e kadar uzadığı geçmişinin e, bilgisi söz konusu. Hı hı. E, sonuçta böyle beyaz, uzun, ince, kıvırcık, çok güzel görünen ve ipeksi bir dokusu olan... E, ...bir tüy söz konusu... ...yılda iki kez kırkılıyorlarmış... ...ve e, yıllık beş altı e, kilo... E, ...değerli kıl elde ediliyormuş... ...bu hayvanlardan... Aha. Yani ee, işte erkek Ankara keçileri yaklaşık 70 santim, e, dişiler 60 santim yüksekliğinde bir fikir oluştursun diye söylüyorum. Beş aylık gibi bir gebelik dönemleri var. Yani keçilerin çok birbirine yakın aslında gebelik dönemleri, boyları, postları. Sadece bu boy postta e, çok farklı bir keçi cinsiyle karşılaştım. Ben Nijerya cüce keçisi diye bir keçi. Bayağı cüce galiba. Bayağı cüceymiş, evet. Ee, yani ideal bir dişi mesela 19 santimden yüksek olmaması gerekiyormuş. Kaç santim efendim? 19 santim efendim. Hmm. 19 santimi geçtiği zaman artık... Kalem o, kadar o neredeyse. Sınıfa... Anne sevimlidir ama. Dedem bak... onun görseli var mı? Efendim, e, bir tane var. E, burada küçüklüğü anlaşılmıyor pek resimden. Küçük e, ama. Ben de şey, yani kitaptakinden bahsediyorum. <gülüyor> Gene biz... E, e, hatırlatıyoruz Twitter adresimizi. Kamuyla güreşte pek çok görsel kullanacağız. E, bu hayvanları insanla da çok uyum içinde olan bir keçi cinsi. Keçi genelde zaten insanla arası iyi olan, kaçmayan, tanıyan, ahbaplık eden bir tür. Yavrusu pek tatlı olur efendim. Ben de Oğlak burcuyum bu arada onu da söyleyeyim. Ya, Olak'tan pek bahsetmedik sanki. Olak'tan evet. Deniyor, sen mi? bahset istiyorsan burcun <gülüyor> e, aslında asıl benim burcumdan hiç bahsetmedik <gülüyor> ama. Bu program gibi astroloji e, programı. Gibi. E, onu <gülüyor> ev onu da geniş Çok fena zamandı. olurlar, inatçı olurlar. Benim, <gülüyor> ya, evet oğlaklar mı? Evet, ben evet inatçıyım gerçi. Ee, i̇şte insan kendini bilmek gibi irfan olmaz diye bir söz vardı. Çok bu teşekkür ederiz. Bu kadar sözlerle efendim. ilgili e, programımızda. Efendim ben bu Nijerya Cüce keçisinin bazı evlerde ke kedi köpeğe alternatif olarak ev hayvanı olarak beslendiği bilgisini Çok de paylaşmak istiyorum. Bu. Ben de bir parantez açayım. Bu Ankara keçisi, Tiftik keçisi yani ve Kaşmir'in e, daha da güzel e, e, e, ...nesi işte, diyelim? E, etinden çok tüyü için yetiştiriliyor bunlar değil Ay, mi? Evet, yani, evet, yani, e, bu Böyle bir özellik Tabii. var. Tabii, kaşmış çok pahalı. E, i̇şte Murat Belgen'in kitabına baktım işte tarih boyunca yemek kültüründe... E, ...bu marakön dediğimiz deri var biliyorsunuz. Evet. Aslında bu deri de keçi derisiymiş. Hatta Avrupa uzun süre bu derileri fastan ithal ettiği için... ...adı böyle kalmış... ...ancak orada küçük bir anekdot var... ...Fas da aslında yeri değil bunun... ...daha çok çoğunu Sahra'nın... ...güneyinden getiriyorlarmış... Hmm. ...ama adı Marrakan olarak kalmış... <gülüyor> ...evet... Bu ilginç bir bilgi gerçekten. Kaşmir'in de çok bahsettik. Bugün en büyük üreticisi Çin'miş. Hmm. Aslında geçmişine bakıldığında Hindistan, Pakistan, Yeni Zelanda, Avustralya gibi pek çok ülkede yetişiyor. Sonuçta çok değerli bir kılı var. Bayağı pahalıya satılıyor. Onlar da genelde beyaz renkte oluyorlar. Aslında vardığımız özellik... kelimeleri de öylesek iyi olurdu evet. arada kaynatmayalım evet, dik dik başladım inatçılı inat inat vardı. çıktı Hı -hı. hep aklımıza geliyor şeytanı ...şeytanı biraz... evet şimdi mitolojisinde daha geçmedik ama Hı -hı. E, aslında hepsini birden bir söyleyelim çünkü bu bu yayın döneminin son programı olduğu için sonda inşallah bu ee, gidebilebilirsek Murat Belge bir e, bir anekdotu var. E, ...Türkçe de içinde koyun geçen deyim ve atözözlerinin çoğu bön bir edilgenlik anlatıyorsa diyor... E, keçi içerenlerde de dik başlık, inatçılık, inatçılık söz konusudur diyor. Aa çok güzel. E, gerçeklik payı var gerçekten. Evet inat e, o çok. Birini hani koyun derken bir de keçi derken evet. aradaki farkı anlayabiliyoruz sanki evet. değil mi? Baya bir değişiyor. Çok o artısı. zaman e, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman e, Çelebi diyen e, yağlı koyun etini seven e, bir e, şey gülü şey tarafından olmuş. mı <gülüyor> uyduruldu acaba? Çünkü benim e, bildiğim kadarıyla da keçi eti koyun etinden daha az. ...yağlı, daha sert bir et... ...değil mi? Evet, evet, doğru. Daha hareketli bir hayvan. En çok da oğlak etimi lezzetli bu kadar kadarını bilmiyorum, bilmiyorum. Ya da çok iyi yeniliyor. Murat o Belgi'ye etti. sormak lazım <gülüyor> <gülüyor> şimdi efendim keçi cinslerinden bahsederken e, sahanen keçisi diye bir keçi var isitre e, kökenli e, en çok süt veren e, hayvanmış bu sonuçta e, 750 kilograma kadar e, bir süt alınabiliyor e, yılda e, bu keçilerin genleriyle de oynayarak e, gerek etleri gerek sütleri açısından daha verimli olmaları sağlanıyor. Hmm. O bilgiler de var Cemal'ünün kitabında. Zaten keçi sütü son dönemde oldukça kıymeti bilinen evet. bir süt. Neredeyse anne sütüne eş değer evet, besleyiciliği. Evet. Evet. Yani olduğu ileri sürülüyor. Keçi sütü e, doğru şey e, özellikle e, geçmişe döndüğümüz zaman milattan önce 5000 yılında işlenmeye başlamış ilk kez keçi sütü. Hani keçi çok daha eskiden beri evcilleştirilmiş ama sütünden yoğurt, peynir, tereyağı yapılması e, bahsediyoruz. Dikbaşlılık, ee, inaçlılık diyoruz da bereketi de unutmayalım yani. Çok tabii, bereketli bir hayvan aslında. Aslında bütün zaman, sözcükleri fakat. söyleyelim bence sona kalmadan. E, i̇nat, çeviklik, günah, sakal, hatta Dağ, kaya sözcüklerini de hatırlatıyor. Bereket diyeyim ben yine. Bereket ha. diyelim. Evet, Pansatik bir hayvan bir aynı zamanda değil mi? Hani görüntü olarak. Tabii. Yani... Bütün hayvanları öyle görüyoruz sanıyorum. Evet bütün, el, elbette ama bütün işte yaz ve, algı olarak öyledir. En bahar sanırım. boyunca özellikle dağ keçileri çok e, güzel evet. görünüyorlar. Dağ keçilerini e, çok doğanın içinde büyümediğimiz için ben e, Heidi ile sevdim. Aa, Orada evet. büyük babanın keçileriyle Aa, evet. Birlikte yaşar onların sütünü içer, bir onlarla küçük. birlikte yatardı oğla vardı galiba Evet bir tane evet küçük. yani peydi gelir Benim aklıma keçi de oğlaç evet. Şimdi efendim e, biyolojiye devam Ediyoruz keçinin evrimine Baktığımız zaman e, geçen Programımızda bahsetmiştik bu Bereketli hilal denilen Mezopotamya'yı da içine alan e, çerçeve içerisinde e, evcilleştirildiklerini Yaklaşık on bin yıla Öncesine gittiğini Öncelikle Şimdi aslında insanlarda da olan mitokondriyal DNA denen ve sadece anneden geçen bir hı hı. gen DNA söz konusu ya. O yüzden hep şeyden bahsediliyor kaynaklarda. <gülüyor> Bu işte 10 bin yıl yaklaşık öncesine gidildiğinde dört tane dişi keçi tür olarak var ayrı. O dört taneden bugüne 300 kadar keçi ırkı gelmiş. Hı. Ee, o biyolojik bir bilgi olarak verilebilir. Ee, müzik aramıza geçelim, sonra devam ederiz. Efendim, efendim. Şarki... E, müzikte de bahsedeceğiz aslında. Ee, zanfir, panflütü çalan önemli bir sanatçı. Ee, pek çok e, öyle önemli sanatçı var ama zanfir, e, de e, delik sayısını arttırmış. E, e, sonuçta e, panflütün e, neden panflüt olduğu açıklamasını da parçamızdan sonra çalarak biz Lonely Shepherd'ı dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş keçi sözcüğüyle devam ediyor. Zanfirden Lonely Shepard'ı dinledik. E, Panflüt çaldığı için Zanfiri dinledik aslında. E, Panflütün hikayesinde şöyle bir e, açıklamada bulunacağım. Sonra Pan'a geçecek zaten evrim. E, Pan malum altı keçi üstü insan e, bir tanrı ve e, kadınları baştan çıkaran özellikle e, cinsellik yanı da çok ağır basan bir tanrı. Ee, bu ormanda gezen güzel bir pere olan e, Srinx'e artık aşık oluyor diyebiliriz. O kadar e, güzelliğinden büyüleniyor, peşine düşüyor, baştan çıkarmaya çalışıyor. Bir türlü baştan çıkaramıyor. E, kız kaçıyor, bu kovalıyor ama pandiç ondan vazgeçmek niyetinde değil. En sonunda bu e, Srinx e, koşarken bakıyor Pan yakalayacak bunu artık. Su perilerinden yardım istiyor ve su perilerinin yardımıyla bir saza dönüşüyor. Ondan sonra pan bu duruma çok üzülüyor ee, ve sazlardan uzunluğu, kısalık, kalınlığı, inceliği bir kısmını topluyor, yan yana diziyor. Bunları bal ile birbirine yapıştırarak bir pan flüt yapıyor. Hmm. Ve e, sesinde de bu panın sirinkse duyduğu özlemin hüznü olduğu söyleniyor. hikaye böyle. Hikaye. Aslında e, pan deyince pan'ın günlük hayatta çok kullandığımız bir sözcüğe de kaynaklık ettiğini belirtelim hemen. Geçen programda da kapris vardı sürprizli sözcüklerimizden. E, pan aynı zamanda e, şakacı bir tanrı. Keçi ayaklı pan olduğu için e, ormanda insanların önüne çıkıyor, ağaçların arasından atlıyor, onları korkutuyor ve insanların o şaşkın korku dolu hallerinden çok eğleniyor. E, hmm. Panik. ...sözcüğü... ...panik... Panik, bir, panik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...panik sözcüğünün... ...buradan geldiği düşünülüyor. Hmm. Ee, aynı zamanda... ...pan bu... Iı, ...flüdüyle... E, müzisyenliğiyle çok övünmekte ve Olimpos'un en iyi müzisyeni olan e, Tanrı Apollo'ya meydan okuyor. Onun altın diri vardır. Bu çok bildiğimiz bir efsanedir. Evet. Aslında Midas'ın kulakları. Güngör e, Dilmen'in e, çok güzel tiyatroya uyarlıkları. Evet. E, rekabet için Timulus Dağı'nı seçiyorlar ve yanlarına da Kral Midas'ı alıyorlar. Panflütünü çalar. Apollo ise orada altından yapılma e, dirinin. E, Kral Midas'ın müzik tanrısı olarak Pan'ı Seçmesi. Hatta orada Midas'ın e, halka yakınlığının da bir e, sembolü olarak ele almıştır bunu. E gingör dinmek. Evet hem yakınlığı hem de aslında halkın genel isteklerine karşı çıkmama adına yalan kibirli olanı yenik düşürme isteği evet. biraz da orada Apollon işte. Çünkü... E, e, efendim köklerim işte gökten e, çalgım altından seninki kamıştan gibi çok da güzel evet. e, diyalogları, atışmaları vardır orada ve e, olan Midas'ın kulaklarını oluyor burada. <gülüyor> Güneş Tanrı Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çeviriyor. Evet hmm. burada Pan aslında e, halkın sesini dile getiren bir e, ...varlık olarak öne çıkıyor. Ee, Yunan mitolojisinde daha e, değişik öyküler de var. İşte Dionysos'la ilgili bir hı. hikaye var. E, e, simgesel anlamda Hera'nın gazabından korunmak için Dionysos'un donuna büründüğü hayvan keçi aynı zamanda. Birçok çizimde Dionysos da hikaye de, evet, öyle çiziliyor. E, hikaye şöyle, Dionysos Zeus'un Semele'den doğma oğlu. E, Semele kendisiyle birleşen Zeus'un ışığına dayanamayıp ölüyor. Zeus da çocuğunu bacağında saklayıp büyütüyor. Koca tanrı Zeus bacağında büyütüyor. Öyle var. <gülüyor> Sonra da kıskanç karısı Hera'dan korumak için onu keçi donuna sokuyor. Hmm. Bir hikaye daha var. Ameltia adlı bir keçi var. Bunu da semboller sözlüğünde buldum. Zeus'u beslemiş bebekken hmm. keçi. Hmm, evet. Öyle bir hikaye var. Asya tasarımlarında da geçiyor aslında. Baya zengin keçi kelimesi gerçekten. Ee, özellikle Asya kökenli tasarımlarda kötü ruhlardan korumak için kurban edilen kutsal hayvan hı. anlamı var. Türk mitolojisinde de var hı hı. E, keçi motifi. Kırgızlarda çıçan ata adıyla anılan bir varlığın keçileri koruduğuna inanılırmış. Hı hı. Altay Türklerinde ise e, demir boynuzları olan bir keçinin tufan olacağı haber, olacağını haber verdiğine inanılırmış. Hı. Böyle bir şey Tibet söylencilerinde de var. Fırtına tanrısının Simgesel binek hayvanıymış aynı zamanda. Hı hı. E, Çin astrolojisine de geçiyor. E, i̇lk önce duygusal olmayı, sanatsal olmayı simgeleyen burçlar kuşağının sekizinci hayvanıymış. Hı hı. E, yumuşak huyluluk ile belirgin refakatçi hayvan diyor bir yandan da. Ha inatla evet. bayağı. Evet, Çin astrolojisinde böyle geçiyor. Aslında binek hayvanı deyince değil mi evrimde de torla ilgili vardı. Torla var. Ee, şey İskandinav mitolojisinde. E, ...tangnost ve tangrisnir var... ...tangnost diş gıcırdatan... E, ...torun arabasını çeken... ...iki erkek keçiden biri... Hmm. E, ...diğerinin adı ise... ...tangrisnir olan da diş bileyen. ...arabanın sesi... ...dünyadakiler tarafından gök gürültüsü olarak... ...algılanmaktadır... ...bir gün pişirilip yenildikten sonra... ...tüm kemikleri tam olarak kalırsa... ...sonsuz bir et kaynağıymış bu... Hmm. E, ...tor çekiciyle derileri ve kemiklerine... ...vurmakta keçiler canlanmaktaymış... ...öyleymiş... Hmm. Hmm. ...fakat... E, Yolculuk sırasında bir çocuk bu durumdan habersizce keçilerden birinin kemiğindeki iliği çıkarmış. Ve keçinin canlandığında sakat olduğunu gören Thor bu sefer öfkelenip arabasının çocuğunu çektirmiş. Evet, Bunun evet. görselleri var onları e, koyacağız Twitter'dan. Paylaşalım evet. Hı -hı. E, ben de Pan'la ilgili konuya tekrar dönmek istiyorum. Ya Pan'ın da kaynağı e, nedir diye bakarsak birkaç e, açılım var aslında. En yaygını Pan'ın Tanrı Hermes'le nymph kaynağı. E, ...Driops'un çocuğu olduğu açıklaması. Başka bir açıklamada Zeus'la Kalisto'nun çocuğu olduğu açıklaması var. Hmm. Ama sonuçta ortak olan ve herkesin katıldığı şey... ...Pan'ın, ormanların, çobanların, doğal yaşamın, zevkin, cinselliğin, verimliliğin ve müziğin tanrısı olduğu. Evet. Ben bir kitap okumuştum. Tom Robbins'in Parfümün Dansı diye bir kitabını... Hmm okuduysanız e, onun baş kahramanlarından biri neredeyse kitabın belli bir bölümünde Pan. okuduysam dinlesin sevgili dinleyiciler e, e, yani oku <gülüyor> okuyabilirler diye e, paylaşımda bulunabilirim öyle söyleyeyim tamam. e, şöyle aslında e, malum e, pan eski tanrıları çok tanrılılığı e, simgeleyen de bir e, varlık e, sen demiştin ya geçen programda mı hani şeytan da e, sık sık e, anılıyor Keçiyle birlikte zaten bazı çizimlerinde de kafası, boynuzları ya da alt kısmı şeytanın e, keçi gibi e, anlatılıyor. Neden? Çünkü aslında e, bu çok tanrılı dinlerde pan o kadar önde gelen, sevilen sayılan bir tanrı ki e, tek tanrılı dinler malum her gelen yeni ...din, yaklaşım, doktrin... ...bir evvelkini silmek üzerine kurulu... Tabii. ...ne yazık ki diyelim hmm. aslında... Ee, ...çoklu bakışı engelleyen bir şey bu... Ee, ...o pan figürünü... ...eski inanıştaki... E, ...iyice yok etmek, kötüleştirmek... ...ay etmek adına... ...şeytanlaştırıldığı ile ilgili... ...pek çok yazı okudum ben... Hı hı. ...bu parfümün dansında da... E, ...insanlar tek tanrılı dinlere geçtikçe... ...çok uzun bir süreci alan... ...böyle biraz gerçek dışı öğeler de barındıran... ...bir roman bu... E, insanlar gittikçe pandan uzaklaşıp ona ihtiyaç duymadıkça o pan zayıflıyor. Küçülüyor. Görülmemeye başlıyor. Böyle bir yan var. Aslında bizim de doğal hayattan uzaklaşmamızla ilgili bana çok şey düşündürmüştü. Aslında e, klasik e, tiyatronun doğuşunda da ee, ...keçi Aa, var yine... Tragedia. orada tabii... E, ...Dionysos şenliklerinde insanların... E, ...keçi kılığına girip dans etmeleri... ...ve bu şenliklerin tiyatronun... ...başlangıcını oluşturması ki... E, ...Trageodea... Tra ...keçi ezgisi anlamına geliyor... ...Tragedya'nın... ...Evet evet... evet tragos keçi demekmiş... Tragos. ...Ode de şarkı Ode. anlamına geliyormuş... Hmm. ...Böylece... ...Tragedya keçi, keçi ezgisi... ...Ne evet. güzel... Sevgili dinleyiciler hep e, Kerem bitirirdi. Ben şu, sanat <gülüyor> daha var ama öyle deme. E, <gülüyor> <gülüyor> öyle deme. E, ha, bütün şeye bakacağız geçmiş altı ayımıza. Sanatla ilgili e, çok ufak bir şeyler söyleyelim çünkü hem edebiyat hem sinema tiyatro müzik her konuda elimizde çeşitli bilgiler var. Vallahi işte şu şey çok hoşuma gitti. Ben benim Bedir Rahmi'nin evet. de. Fikret Otyam'ın evet. resimleri, keçi resimleri tavsiye edelim yani dinleyenlerimize. Twitter'da e e kullanacağız ee, çok evet. güzel bir sergi yapmışlar değil mi keçi evet. odaklı? Picasso'nun bir hamile keçisi var o da çok muazzam bir eser heykeli. Pek çok mozaikte konu alınmış. Evet masallarda tabi çok geçiyor Lafanten'de, krim masallarda geçiyor. Edebiyatta işte pek hani... Köprüde karşılaşan inatçı keçilerin ha, şarkısıyla büyüdük zaten. Yani. Evet, aynen öyle. Evet. Edebiyatta ki... son dönemde David Van'ın hani can yayınlarından çıkan bir Keçi Dağı diye bir romanı var. Keçi Köprüsü diye bir roman var. O yayınlarından çıkıyor bir de keçi diye bir Brad Landon, hatta filmi de çekilmiş. İstiklal yayın evinden çıkan bir kitabının elinde evet. düştüm ben. Bende de çok e, isim var. Hiç onları cidden sıralamayayım diyorum. Sıralama canım. E, şeyde, Twitter'da o, olabildiğince kullanırız. Günah çoğunu. keçisi var bir de. Günah keçisinden Aa, bahsedeyim mi? Hemen hemen lütfen bahset. Ya, günah keçisi iyi gitmeyen her türlü işten sorumlu tutulan başkalarının cezasını ve sorumluluğunu çeken kişi anlamında kullanılıyor. E, bu köken e, Yahudilik inanış ve tarihinde var ama olayın gelişimi ince de anlatılıyor. Ee, günah çıkarma merasimlerinin bitiminde en yüksek seviyedeki Musevi din adamı Allah'a adamak üzere iki keçi seçmiş. Hı. Bunlardan biri kesilerek Allah'a kurban edilecek. Diğeri de İsrail halkının tüm günahlarının üzerine yüklenerek çöle salınacakmış. İki hayvan için bir kura düzenlenmiş. E, kesilecek kurban edilmek üzere ismi çıkan keçi din adamı Aaron keserek kurban etmiş. Sonra da e, diğer keçinin e, gitmesine göz yumulmuş. Bu gelenek yüzyıllar boyu e, tekrar edilmiş. Kurtulan keçi veya kaçan keçi olarak anılırken sonradan ismi günah keçisine dönüşmüş. Çok farklı yaklaşımlar var tabi. Evet daha kötü şeyler yapanlar da var keçiye. Sevgili dinleyiciler programımız biterken biz e, bütün yıl boyunca e, hayvanlara, bitki son 6 aydır daha doğrusu baktığımızda e, hep insanın bakış açısından ya çok olumlu ya çok olumsuz ya yüceltme ya aşağılamanın ön planda olduğunu gördük. Bütün bu e, olumlamanın, olumsuzlamanın e, sözcüklere, deyimlere, birleşik sözlere yansıdığını gördük. Evet, hayli şey gördük. E, <gülüyor> haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Yeni yayında yeni yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.